774. konu, Hazreti Peygamberin, Cafer, Zeyd, Ali ve İbni Cafer'in ahlakı hakkında söyledikleri, Allah'ın Resulü, Cafer'e, sen hem şekil, hem de ahlak bakımından bana benziyorsun, dedi.